fa astaghal hadith kitabullah ve khair al hadi hadi Muhammed sallallahu alaihi wasallam aşağıda ömür muhtepatı ha ve kulla muhtepat bidâh ve kulla bidâh dalâle ve değerli kardeşlerim bu hafta 17. konu ve 33. dersi göreceğiz inşallah darul erkan ve Habeşistana Habeş diyarına ilk hicret konumuz bu Erkam'ın evi yani e, aleyhisselatü vesselam'ın ve sahabelerin toplandığı e, buluştukları yer ve Habeşistana Habeşistana ilk hicret evet. Mekke'de İset'in yani Risalet'in beşinci dördüncü, beşinci yıllarında e, acılar, sıkıntılar aleyhissalatü vesselama ve ashabına iyice şiddetlenmişti. Müşrikler artırmışlardı. Ve yani bu zalimler, o dönem zalimleri bu azıcık topluluğa, iman ehli kimselere rahatsızlık vermeden, onlara acı vermede her türlü yolu dönüyorlardı hiçbir şekilde kusur etmiyorlardı yani. yapacakları işlerde yollarına engeller koyuyorlardı lakin Allah Azze ve Celle müminlerin kalplerine sebat vermişti onları sabretme hususunda, onların sabır hususunda gayret göstermeleri hususunda onlara e, sebat vermişti çünkü bu hak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 Peygamber yani Ali'r Resulullah'ın ashabı seçilmiş kimseler bu hususta mutmain ediler. Allah azze ve celle kullarına baktı ve ashabı Peygamber Ali'r ashabını seçti. Onlara en hayırlı yardımcılar olsun. Onun için Allah Resul Ali'r Resulullah hayril kurun erni. Fum meyununhum, thumma yelununhum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 yani onlar için tam bir moral olmuştu. Allah <gülüyor> Teala em hasibta en ashab al-kaf ve raqim kanu min acaba. Ey resul sen zannettin mi ki sen zannettin mi ki ashab al-kaf ve raqim Allah azze ve Celle'nin acayip yani şaşılacak ayetlerindendir. Sadece yani onları e, yani bu ashab-ı ve raqini Allah azze ve celalinin şaşılacak ayetlerinden mi sannette? Çünkü onda ibretler vardır. Gelecek ayetler o ibretleri açıklıyor. Yani buna şaşılacak bir durum yok. Bu Allah azze ve celalinin hoş, hayrete düşürücü ayetlerinden biridir ve onun kıssasını anlatıyor. Ke ashabı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 yani üzerine asılıyor mağaranın üzerine veya oraya bir yere konuluyor. İnsanlar ondan onlardan haberdar olsun diye. Evet. As sabi keh ve raki kasteden bu. İz evvel fitiye tu ilan O gençler katında ki o gençler mağara asılı olmuşlardı. Rabbena atina minladun rahme Ey Rabbimiz katından bize bir rahmet ver. Bunlar dua ayetler aynı zamanda. Bunlara dikkatinizi çekerim. Yani bunları dua olarak kullanabiliriz dualarımızda. Fakat Rabbana aatin hamilde çünkü rahme ve heyi lana min emrini araşa da ve bizim şu emrimizden bize bir doğru yola çıkışı kolaylaştır, doğru yolu rüştü bize kolaylaştır, onu müyesser kıl ve heyi'lena min emrina reşeda evet çok önemli dualardan bir tanesi fe darabna ala a'danihim fil kahvesinine adeda onların şey onların kulaklarını kulaklarına perde vurduk yani onları derin bir uykuya daldırdık senelerce mağarada senelerce derin bir uykuya daldırdık sümme <gülüyor> da'atnâhum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 Bizim bilmemiz için, ayırt etmemiz, görmemiz için biz onları uykudan uyandırdık. Nahnu naqus su alayka mebe'en bil hak. Biz onların haberlerini yani mağara arkadaşlarının haberlerini sana gerçek olarak yani bir hakikat olarak anlatıyoruz diyor. Enhum fityetun amenu bi rabbihim ve huda. O gençler ki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 Allah için salih ameller işlenirse insanın hidayeti ve imana ak, kalbi sebat görür. Warabadına ala kulubihim, onların kalplerine sebat ver. Warabadına ve ala kulubihim, izkamu fakalı, Rabbuna Rabbu sana watu alar. Onlar hükümde her şey geldikleri zaman, o zalime karşı çıktıkları zaman dediler ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Rabbidir. Lenne dew men dunihi ilaha. Biz onun dışında hiçbir ilaha yanlarmayız ibadet etmeyiz. Laqad kunna izen şatata. Eğer böyle yaparsak biz o zaman saçma sapan, asılsız sözler söylemiş oluruz. Saçma bir söz söylemiş oluruz. İşte böyle karşı çıkıyorlar. Açıkça onlar dinlerini inançlarını, imanlarını ortaya koyuyorlar. Heulâ kavmine tehegü min dunihi âlihâ. İşte bu bizim kavmimiz ise diyorlar o gençler. Bizim kavmimiz ise Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Lev lâ aleyhim bi sultanun beyin. Kavmimiz bu ilahlar üzere apaçık bir delil getirselerdi ya yani bunların doğruluğuna dair bir delilleri olsaydı ya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 Onların sağ tarafından zaten yemin böyle hafifçe onlara adeta et geçer gibi e, onların üzerinden geçtiğini görürsün. Sağ taraftan ma mağaraya meylediyor güneş yani. Bir yerden, bir aralıktan. Sağ taraftan mağaraya meylediyor. Ve izâ garavet takriduhum la teşşimâl Ve battığı zamanda güneş sol taraftan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 bu halde onları böyle muhafaza ediyor belki min ayetillah işte bunlar Allah'ın ayetleridir men yehdillahi fe huvel muhted Allah kime hidayet ederse o hidayet bulmuştur ve men falan felan lehu murşida Allah kimi de saptırırsa sen onun için bir veli dost ve rüşte erdirici bir kimse doğruya erdirici bir kimse bulamazsın ve tahsebuhum ey gazam ve hum ve sen onları Uyanık zannedersin. Uyudukları halde uyanık zannedersin. Evet. Ve nullibuhum zati'l-yemini ve zati'ş-şimal. Onların sağ tarafını sol tarafına çeviririz. Yani uykuda dönen insanın dönmesi gibi dönüyorlar. Sübhanallah. Ve kelbuhum basitu zira'aihi bil vasîl. Ve köpekleri de onların beraberinde bulunan köpekleri de böyle kollarını mağaranın eşiğine uzatmış bir vaziyettedir diyor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 Durumları insana korkunç geliyor ve kezargen birt nehrliyet işte biz onları böylece birbirlerine sormalar için uyandırdık diyor. Allah'ın Teala onları uyandırıyor. minhum Onlardan biri ne kadar kaldın diyor diğerlerine Ne kadar kaldık? Kalüle bitneyaumen diyorlar ki bir gün veya bir günün bir kısmı kadar. Haberleri yok çünkü. قَالَ رَبُّكُمْ عَالَمِ بِمَا عَلَبِتْتُمْ Dediler ki diğerleri de Sizin ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. فَبَعَتُوا اَحَدُكُمْ بِوَرَيْضُكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَ Şu paranızı sizden birisi bu paranızı şehre götürsün فَالْيَنْزُرْ اَيُّهَا azka تَعَامَا Ve baksın bakalım hangi yiyecek daha temiz yani onu alması için bize yiyecek getirmesi için Demek istemiyor. <feyle> <mihî> ve oradan bir yiyecek bir şeyler rizg getirsin. Valiye telatta vala ahada ve böyle, latif davransın sessiz olsun, fark ettirmesin. Vala <feyle> ahada <yasalatta> ve hiç sizi de sizin durumunuzda hiç kimseye hissettirmesin. Neden? <gülüyor> Eğer diyor o kavim zannediyorlar ki 309 sene sonraki gelen ayet-i kerimelerde oraya bakın inşallah 309 sene uyuyorlar zannediyorlar ki kalktıklarında bir gün ve bir gün yani biraz az uyumuşlar ve şehre gittikleri zaman karşılaşacaklar kimseler yine aynı kimseler kendilerine zulmeden kimseler o yüzden aman fi birbirinizi konlayın e, ondan sonra hissettirmeyin. E, yavaş davranın. Ondan sonra ve e, e, eğer size diyor kavminiz size zulmeden kimseler size muttali olunlarsa bilgi sahibi olunlarsa sizi taşlarlar yahut da dininizden sizi geri çevirirler. Kendi dinlerine çevirirler. Bu durumda da siz asla felaha eremezsiniz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 bu intihamların neticesinde eziyetlerin neticesinde sabırları sabretmeleri ve tahammül etmeleri neticesinde bunun karşılığını aldığına dair bir moral verildi. İşte bunlar Allah Azze ve Celle'nin salih kulları. Evet. Şimdi burada özellikle اِنَّهُمْ اِيَّذْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجِمُوكُمْ Eğer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 Bunların hep bir e, sebebi var ya. Yani. Bu Kehf suresi hakkında bir iki şey daha söyleyelim. E, Kehf suresinin faziletlerinden birisi kardeşlerim Cuma günü okunduğu zaman bir daha ki Cuma'ya kadar kendisi için bir nur yakılır diyor Ali okursa Cuma günü, Cuma günü bir daha ki Cuma'ya kadar kendisi için bir nur olur diyor. Tamam. Çok faziletli. Tamamı kastediliyor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 bu sureyi ihmal etmiyorum. Okumaya çalışalım inşallah. Bu surede üç tane önemli kıssa var. Bunlardan bir tanesi az önce söylediğimiz mağara arkadaşları bu mağara arkadaşları bize o dönemki müminlere ve bize küfrün ve düşmanlığın merkezinden bulunduğu yerden hakka ve imana ve emniyete hicret etmeye irşad ediyor. Yani bir yerden bir yere hicret etmeye. E, i̇nsanın dinini yaşayabileceği, zulüm görmediği bir yere hicreti irşad ediyor. Yani bunu bize öğretiyor. İkincisi, Hızır aleyhisselamın kıssası. Hızır aleyhisselamın kıssası da biliyorsunuz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 yaptığı zulmün kendi aleyhine döneceğine işaret ediyor. Evet. Ancak burada şunu hemen ilave edeyim ben. Hızır Aleyhisselam'a işin 303 yüzü, yüzü yani bahtını tarafı Allah tarafından verilmiş. Çünkü ona bir ilim verilmiş. Müfessirler Hızır Aleyhisselam hakkında acaba peygamber midir yoksa salih bir insan mıdır?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 Ali Sattıüesselam tebliğden asla vazgeçmiyor. Davasını tebliğ etmekten vazgeçmiyordu. Ara vermiyordu. Bu niçin için böyle idi? Çünkü Ali Sattıüesselam'ın tebliğ daveti beşeriyeti hem dünya sıkıntılarından, dünya bedbahlığından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 Ne Bilal ne de benim ne Bilal'ın ne de benim yoktu diyor. Üç gün böyle geçirdik. Üç gece böyle geçirdiğimiz günler oldu diyor. Subhanallah. Öyle azalar ez sıkıntılar geçirdik yani aç kaldık diyor. Buna rağmen kardeşlerim, Allah Azze ve Celle işte o ashabı Resulatü İslam'ın arkadaşlarını, nebileriyle beraber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 radıyallahu anh ifadesi kullanıyor. Beyyine suresinde Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Nebimiz ve vesselamın ashabı hakkında konuşmak büyük bir fısıktır. İnsanı küfre götürür. Muaviye hakkında bile alimlerimiz ehli sünnet ve cemaat-i alimler radıyallahu Allah onlardan razı olsun.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 Evet. Mekke döneminde o sıkıntılar esnasında bir tartışma bir çekişme meydana geliyor Müslümanlar o dönemde böyle dağ yollarında insanların görmedikleri uzak mekanlarda namazlarını kılıyorlardı evet uzak yerlerden namazlarını kılıyorlardı yani nübüvvetin bisetin dördüncü senesinde bir ara yine böyle namaz kılarken müşrikler görüyorlar ashabın namaz kıldığını sövüyorlar ve onlarla dövüşüyorlar bu arada Sa'd bin Ebi Vakkas anh, o müşriklerden bir tanesini sopalıyor ondan sonra ondan da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 Hatta Ashan kimselerin gözlerinden uzak, meclislerinden uzak bir yerde Erkam İbni Erkam el-Makhzumun'un bir evi var. Orada toplanıyorlar. Orada gizlice toplanıyorlar. Darul Erkam demek, yani bildiğiniz Darul Erkam bu işte. Safa tepesinde böyle müşriklerin göremeyeceği bir yerdeymiş. Oraya topla, oraya toplanıyorlar es davetini ve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 o aklı meşgul oluyor aleyhissalatü vesselam'la duyuyor çünkü orada meşguliyetini gidermek için geliyor aleyhissalatü vesselam'a ve iman ediyor hemen ve onlarla beraber namaz kılıyor o darül erkanda annesi de zalim bir kimse talha bin Osman bin talha adında birisi Musab bin i bu durumunu fark edince annesine haber veriyor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 söyledikleri şeyi ve ona bir de tokat patladı. Hapsediyor. Evden çıkmasına engeliyor. Musab bin Ümeyr bu şekilde e, Habeşistan'a hicret başlayıncaya kadar böyle kalıyor. Bakıyor ki Habeşistan'a müminler hicret ediyorlar. Hemen annesini, e, annesinin bulunmadığı bir durumda gafil yakalayarak yani onu e, aldatarak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 yani e, Güney Doğu Afrika, Güney Doğu Afrika, Afrika'nın uç kesimleri, üst tarafında e, Eritre, ondan sonra e, Mora ve diğer ülkeler var. Cübiti gibi ülkeler var. Şu an için deniz da kıyıları yok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 ben kendimi bildim bileli aklettiğimden beri benim annem babam diyor yani Ebu Bekir ve eşini kastederek bu dini üzereydi aleyhissalatü vesselam bize sabah akşam gelir uğrardı bizim yanımıza gelirdi diyor ve Müslümanlar Habeş tarafına hicrete çıkmışlardı ve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 Başkasının yanında olmayan malı insanlara ihsan edersin. Akrabayı ziyaret edersin. Sıla yaparsın yani. Akraba ziyaretinde bulunursun. Ve yorgun kimseye, işini halledemeyecek halledemeyecek kimseye yardım edersin. Allah Allah. Yani bütün güzellikler, bütün iyi hasletler toplanmış Ebu Bekir radıyallahu anh'ta. Yani sen böyleyken diyor ve misafiri Misafir ağırlarken, hak sahiplerine yardım ederken, sen nasıl olur da çıkarırsın? Ben diyor senin için kefilim. Ben sana eman veriyorum diyor. Dön. Rabbine ibadet et. Memleketinde kal diyor. Memleketinde Rabbine ibadet et diyor. Abu Bekir ve İbn Daqinle birlikte geliyorlar. Bu İbn Daqinle.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 bunu hisseden müşriklerin ileri gelenleri hemen Ebne Bekir'e, Ebubekir'in eee kefiline diyorlar ki biz senden o evde kalacak. Ondan sonra evinde namaz kılacak, evinde Kur'an okuyacak, ibadetini evinde yapacak diye ahitleşmiştik. Bak bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu, kadınlarımızı fitneye düşürüyor. Böyle yapmasın. Ebubekir'e söyle. Biz senin ahdimizi bozmak istiyor. istemiyoruz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 Ve ondan sonra da ibadetlerini o şekilde yapmaya devam ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hicreti ta ki Ali vesselam ile beraber hicrete kadar burada kalıyor. Yani bir daha hicret için şey yapmıyor, harekete geçmiyor. Ta ki Resulullah Ali vesselam ile birlikte hicret edinceye kadar. İşte böyle kardeşlerim. Habeşistan Habesistan Kureyş'in e, ticaret yeriydi. Orayı demek ki biliyorlardı ve ilk hicret ilk hicret oraya olmuştu. O hicret edenler arasında Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Aff, Abdullah bin Mesud, Ebu Seleme ve eşi Ümmü Seleme de var. Onlar dediğim gibi orada Habesistan'da e, Şaban ve Ramazan ayında kalıyorlar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 hak üzere ve şahadet üzere öldürsün. Muhammed. <gülüyor>